Yol Geçen. Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altun ve Rahmi Ödül. 94.9 Açık Radyo'da yol geçen programında hepinize tekrar merhaba. Teknik Masada Feryal Kabil'e teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızı da rahme ödül olmadan yapacağız. Kendisine tekrar iyi tatiller dileriz ve sizlere de iyi tatiller dileriz. Bu haftaki programımızda aslında çok yoğun bir gündemimiz var diyebiliriz. Şöyle ki malum Türkiye'nin maruz kaldığı siyasal ve ekonomik çalkantı kültür endüstrisine de yansıyor, yansıyacak da. Bu anlamda da ekonomist, ünlü dış kaynaklı dergi Ekonomist'te de, çok dikkat çekici bir yazı yayınlandı. Bu arada bir parantez açmak lazım. Ekonomist dergisi yazılarını imzasız basan bir dergi. Bunu editoryal bir politika olarak e, gösteriyorlar, yansıtıyorlar. Çünkü bu kolektifitenin, e, bu ortaklığın, fikir ortaklığının e, sanırım siyasal bir e, dayanığı var. Herkesin yazısına eşit bakılıyor, herkesin fikrine eşit bakılıyor. Hmm. O açıdan bu yayınlanan yazı da imzasız, bu imzasızlık benim dikkatimi çekti. O yüzden bu parantezi açmak istedim. E şimdi bu ekonomistte yayınlanan sanat ve kitaplar Arts and Books bölümünde yayınlanan yazıda Türkiye'deki siyasal ekonomik krizin çağdaş sanat ortamına yansımaları dediğim gibi ele alındı. Bu yazıda Ai Weiwei ya da Banksy'nin de salı verilmesi yönünde Türkiye'yi protesto ettiği Apisteki Kürt gazeteci ressam Zehra Doğan ya da işte İstanbul bir yerliliğinin iki kez otorlğunu üstlenen Hatta en son e, Bükreş Biyaneli'nde aynı görevi yapmış Ayka Türkiye'nin de onursal başkanı olan e, 1980 askeri darbesinden sonra kapatılan e, Ayka Türkiye'yi tekrar 2003'te hayata geçiren e, küratör eleştirmen Berel Madra e, ya da Galerini İstanbul'un yöneticisi Haldun Dostoğlu gibi isimler yer alıyor. Ee, bu makalede ee, şimdi bu makale aynı zamanda sanatçılara da tabii, e, değiniyor. Taner Ceylan Banu Cennetoğlu ya da Hasan Özgür Top veya Ali Kazma'dan görüşler alınmış. Az önce saydığım isimlerden de. Şimdi Türkiye kültür ortamı ve geleceği hakkındaki endişe veren beyanlar dikkat çekiyor burada. Örneğin e, Zehra Doğan'ın e, yazıya baktığınızda görsel olarak Zehra Doğan'ın Güneydoğu'da devlet Güvenlik güçlerinin kullandığı mobil zırhlı akrepleri, akrep araçları betimlediği e, nasıl diyelim hani sabıkalı bir imaj kullanılmış. E, çünkü bu görsel sebebiyle kendisi hapiste. E, yine bu görselde, bu eserde yıkıntılar, işte Türk bayraklı e, imajlar var, e, çeşitli figürler var. E, dışa vurumcu figüratif bir resim bu. <gülüyor> Şimdi Recep Tayyip Erdoğan e, Türkiye'nin e, sanatçılarını dize getirmek istiyor anlamında bir başlığı var bu yazının. Türkiye'deki demokrasi ve ifade özgürlüğü adına hayati bir e, konumda bulunan e, çağdaş sanatın direnişinin altı çiziliyor. Bununla beraber Türkiye'nin yurt dışında giderek azalan kültürel itibarına da dikkat çekiliyor. <gülüyor> Affedersiniz. Mesela yine yazıda e, Karaköy'den e, İstanbul Beyoğlu Mısır Apartmanı'ndaki eski galeri mekanına dönen Halidun Dostoğlu'nun da görüşleri yer verilmiş. E, kültürel ekonominin e, giderek artan zayıflığını anlatıyor ve vaktiyle Tet Modern'in kapısını çaldığını söylüyor e, Halidun Dostoğlu ve bugün olanlar karşısında gözlerini bile inanamadığını anlatıyor. E, azalan e, yabancı ziyaretçi sayısından bahsediyor. Gezi olaylarından 15 Temmuz sonrası kapanan galerilerden bahsediyor Haldun Dostoğlu. E, sansür, milliyetçi propaganda bunların basın üstündeki baskısı ya da ülkeyi terk eden milyonerler ya da devletin icadı diyebileceğimiz yerli, milli, Yeditepe bir yerin gibi konular var bu makalede. Yine birçok sıkıntıya değiniyor yazı ve Türkiye'den Berlin'e özellikle Berlin'e yaşanan entelektüel beyin göçünden de söz ediyor ee, sanatçılar Ali Kazma ve Hasan Özgür Top'un da işaret ettiği gibi e, devlet nezdinde sanatçı olmanın risklerinin gittikçe arttığını e, kaydeden bir yazı bu e, çünkü iktidarın kültür ve sanat profesyonellerini potansiyel birer suçlu olarak gördüğünü vurguluyor sanatçılar Mesela Ali Kazma'nın yazıdaki ifadesi bana göre çok düşündürücü. Şöyle söylüyor. Devletin gözünde bat batı çıkışlı, e, ilerlemeci ve özgür düşünebilen insanların tümü birer şüpheliye dönüştü. İşte bu koşullar altında e, biz batıya baktığımızda yazıda bahsedilen isimlerden biri e, Banu Cennetoğlu ve şu an Kendisi 10. Liverpool Piyeneli'nde İnce Eminer'le beraber projesini e, sergiliyor. ve e, Cennetoğlu'nun e, 2002'den bu yana üstünde durduğu bir projesi var. E, kendisi bu projeyi İstanbul, Atina, Berlin, e, Basel, Amsterdam, e, Los Angeles gibi yerlerde de sergilemiş. E, şimdi dünyanın farklı noktalarına 10 yılı aşkın bir süredir taşıdığı bir liste bu. Ve bu bir kamusal alan yerleştirmesi. Şimdi BNL 28 Ekim'de sona eriyor ve Great George Caddesi'nde yer alan bu proje 12 Temmuz'dan bu yana ikinci kez vandalizmin, şiddetin kurbanı olmuş. Ve aslında İngiltere'nin de hani Avrupa Birliği'ne yeni veda ettiğini düşünecek olursak çok manidar. Şimdi bu açıdan baktığımızda 29 Temmuz'da duvarlardan sökülmeye kalkışılan bu eser Cennetoğlu ve Bienal yönetimini önce rahatsız tabii ki doğal olarak rahatsız ediyor ve kendileri listeyi tekrar 8 Ağustos'ta doğru yerleştiriyorlar ve 12 Ağustos'ta tekrar yırtılan bu liste karşısında da Bienal yönetimi ve Cennetoğlu bu belgenin bu haliyle yine bir biçimde belgelenmiş olduğunu düşünerek bunu bir tür hani ıkçılık karşıtı, hani ne diyelim plastik tablo, dışa vurumcu bir tablo gibi gözümüzün önünde bırakmaya karar veriyorlar. Şimdi böyle düşündükleri için bu ıkçılık karşıtı, ne diyelim yapıt haline dönüşen belge bu 34.361 sığınmacının hayatını kaybeden sığınmacının listesi internete de açılıyor, internette de sunuluyor. Şu anda istediğinizde bulabiliyorsunuz. Bu listeye baktığınızda Türkiye'den de vakalar var, Türkiye sınırından da vakalar var. Şimdi Cennetoğlu bunu bir belgesel olarak niteliyor, bir belge olarak niteliyor. Kesinlikle bir sanat eseri değil bu diyor ve bu konuda katı görüş bildiriyor. İşim bu kısmında aldığı pozisyon sebebiyle ben şahsen kendisini takdir ediyorum. Ee, i̇sterseniz işin bu noktasında bir müzik arası verelim. Ee, Kurban Bayramı'nda Kurban grubundan dinleyelim. Ee, sert albümü versiyonuyla Yalan Dostum. Don't burn it Daçık Radyo 94.9'da e, yol geçen programında yayınımızı sürdürüyoruz. Teknik Masada Feryal Kabil'e teşekkür ediyoruz. Yalan Dostum isimli parçasını sert albüm versiyonuyla kurban grubundan e, dinledik. Kurban Bayramı'nda manidar oldu. Az önce söz ettiğimiz de ekonomist yazısıyla başladığımız e, Banu Cennetoğlu'nun Liverpool Bienalindeki yapıtı Tahrip edilen e, vandalizm kurbanı olan yapıtı üstüne konuşuyorduk. Vanu Cennetoğlu 280 metrelik bir e, duvara bir, bir kamusal alana e, hayatını kaybeden e, göçmenlerin e, Avrupa'ya göç etmeye çalışan ve o yolda o uğurda hayatını kaybeden göçmenlerin listesini asmıştı. Ve ikinci kez bu eser ya da bu doküman Cennetoğlu'nun tabiriyle bu belgesel e, ikinci kez tahrip edildi. Ee, bu konuda konuşuyorduk ee, şimdi bu meseleyi detaylı bir şekilde e, yine aktarmaya çalışırsak e, şöyle bir beyanı var ee, Banu Cennetoğlu'nun birlikte çalıştığı kültürler arası eylem için United İnisiyatifi ve Biennial yönetimiyle beraber, beraber e, dile getirdikleri bir beyan bu İnsanlara karşı yönetilen sistematik şiddete ilişkin duruma dair bir sunum ve hatırlatıcı olarak listeyi bu şekliyle bırakmaya karar verdiklerini belirtiyorlar. Şimdi ağır, ayrımcı, yetersiz ya da menfi hükümet politikaları sebebiyle dokümandaki tabiriyle Avrupa kalesinden içeri giremeyen, alınmayan, bu şekilde hayatlarını yitiren, on binleri bitimleyen bir dokümanterden söz ediyoruz. Ee, ve Cennetoğlu'nun altın çizdiği başka bir şey var verdiği sanırım The Guardian'da verdiği bir röportajdı bu. Orada diyor ki bu liste aslında devletlerce açıklanan resmi rakamlara dayalı. Yani bu ne demek? Kim bilir daha bilmediğimiz kayıtlara geçmeyen kaç kişi var? Bu arada Kitty Scott ve Salit Talant'ın kötü üstlendiği Liverpool Biyoneli'nde e, projesini diğer sergileyen diğer sanatçımız da e, sevgili İnci Eviner Saha Derneği'nin desteğiyle hazırlamış bu projeyi. Cennet'in yeniden tasviri diyebiliriz. Reenactment of the Heaven şeklinde e, böyle bir film hazırlamış kendisi ve yapıttığında kadının cennetteki pozisyonunu sorguluyor, tartışıyor. Eee İnci Eviner'in bu yapıtında e, kadının e, uhrevi dünyadaki konumlandırılışıyla gerçeklikte günümüz dünyasındaki e, kutsiyeti mukayese ediliyor. E, bunun dışında İnci Eviner hakkında tabii ki sanırım hepiniz de duydunuz yine de vurgulayalım. E, bir başka bilgi var. Kendisi önümüzdeki e, Venedik Biennale'inde Türkiye'yi temsil edecek diyebiliriz. E, Türkiye pavyonunda onun yapıtını izleyeceğiz. Ona çalışıyor şu aralar. E, bu Venedik Biennale'de önümüzdeki sene yapılacak Venedik Biennale'de e, temasını eski bir Çin atasözünden alıyor. E, May you live strange times. İngilizcesi sanırım. ...garip vakitler göresin... ...diye de çevirebiliriz. Ee, aslında görmeye başladık. Yani dünyanın hali halini düşünürsek... ...Venedik bir Biennale yine... ...öngörmüş... ...bugün olanları. Bunun dışında e, aslında... ...paylaşmak istediğim başka bir... E, ...konu daha var. E, gazete Duvar'da... ...yayınlanan çok... ...önemli bir metin bu. Gazete Duvar'da... E, Osman Kavala hakkında bir yazı yayınlandı. İrfan Aktan'ın kalemine, yüreğine sağlık diyelim, selam verelim. Ben buradan bu metni aslında tekrarlamak istiyorum. Kendisine teşekkür ederek, izin alarak e, pazartesi günü yayınlamış. Yine bunu 20 Ağustos'ta bugün. Şöyle diyor, iktidar yardakçısı... Yeni devir sermayedarları o halden ekonomik ve siyasi çalkantılardan, döviz kurunun yükselip düşmesinden, olup biten her krizden nemalanıp e, paralarına para katarken milliyetçiliği de ulusalcılığı da kimseye kaptırmaya niyetli görünmüyor. Taşra kurnazı, simsar devşirmesi bu yeni zenginler milliyetçi iktidara sosyal medyayı nasıl kontrol edebileceğine kadar her konuda akıl verirken Zorlu günlere karşı kendilerini güvenceye almak üzere varlıklarını da yurt dışına kaçırmanın türlü yollarını bulmada epey mahir. İrfan Aktan'ın gazete duvarda yayınlanan yazısına şöyle devam edebiliriz. Buna karşın diyor Aktan, göreli zenginliğini ülkedeki kültürel zenginliği artırmaya ve çeşitlendirmeye adayan iş insanı Osman Kavala somut olarak neyle suçlandığını bilmeden hapishanede bir yılını doldurmak üzere. 18 Ekim 2017'de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kavala hakkında hala iddianame hazırlanmış değil. Ama iktidar kendi medyası üstünden iddianamesini aktarmıştı zaten. Amerika ile yaşanan krizin etkilerini minimize etmek için dünün düşmanı Avrupa ülkelerine dümeni kırmanın farz olduğunu dillendirmeye başlayan iktidar yanlıları bu sayede kulaklarımızdan dolar fışkırdığı günlere döneriz diyor. İrfan Aktan gazete duvardaki yazısına şöyle devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz gün iktidar yanlısı bir gazeteci Kavala'nın tutukluluğunun bağımsız Türk yargısıyla hukukla alakalı olmadığını şu cümlelerle itiraf etmişti. İnsan hakları karnemizi düzeltmeden AB ile ilişkileri düzeltemeyiz. Kavala ve CHP milletvekili Berberoğlu'nun tahli tahliyesiyle beraber AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapar. Yolumuza devam ederiz demişti. Hazır. O halde kaldırmışken bu konjonktürü fırsata çevirebiliriz. İlhan Aktan'ın yazısı şöyle sürüyor gazete duvarda. Buna göre iddia namesiz tutuklumlara ancak konjonktürü fırsata çevirme maksadıyla kulaklarından dolar fışkırması karşılığında son verilebilir. Tutuklandıktan hemen sonra iktidarın kendi medyası üstünden yayınladığı iddianameleri bir kenara bıraksak da kavaların neden içeride olduğunu anlayabiliriz. 17 yıldır iktidarda olduğu halde hırs, hınç, kin, entrika dolu savaş dizileri, 3. sınıf sinema filmleri, parayla devşirdiklerini delik, nitelikli sanatçıları bile elinde hiçleştiren kültür politikaları ki bu kültür politikalarını tırnak içine almış İrfan Aktan gazete duvardaki yazısında gayri resmi tarih sosuna bulandırılmış resmi komplo söylencelerinden ibaret kitap yayınları dolayısıyla dramatik bir kültürel erozyona sebebiyet vermiş bu iktidarın Osman Kavala'yı hedef almasının temel nedeni tüm bu kültürel yıkıma karşı küçük ama çok nitelikli sayısız kültürel faaliyete omuz vermesi. Kavala'nın çalışma arkadaşlarının dediği gibi Çoğulculuk, demokrasi, barış ve insan hakları gibi evrensel değerlere bağlılığın çalışmalarımızı üzerinde beraber kurduğumuz kültürel arası diyalog, kültürel miras ve sanatın paylaşımı gibi alanlara adayışının en yakın tanıyız. Osman Bey büyük projelere, küçük etkinliklere eşit önem verir ve bütüncül bir özveriyle yaklaşır kendisiyle çalışmasını paylaşmak isteyen, öneri bekleyen herkese kapısı her zaman açıktır. Anadolu kültürün parçası olduğu tüm etkinliklerde yanı başımızda olarak katkıda bulunan bu etkinlikler için dört mevsim seyahat etmeye, yüksek bir duvara resim asmaya, kablo çekmeye, sandalye tamirine üşenmeyen bir insan olarak tanıyoruz biz Osman Kavalayı. İrfan Aktan'ın Gazete Duvar'daki yazısı şöyle sürüyor. Ee, Varlığını dönemsel çıkara dayalı olarak muhatap değiştiren siyasi, ideolojik, askeri, ekonomik, kültürel, tırnak içinde savaşlara borçlu iktidarın Kavala'nınki gibi bir insanı AB ile gerilimin doğruk noktada olduğu bir dönemde kriminalize etmesi son derece kolaydı. Zaten gözünü para bürümüş taşeron işçilerin kölelerinin gırtlağına basa basa işe damlığı sıfatına yükselen hırslı ve kindar Adamların devrinde Kavala gibi bir insana duyulan haset, tutuklanmasından aydan önce iktidar kalemlerinin köşelerine taşınmış, zemin hazırlanmıştı. İrfan Akta'nın gazete duvardaki yazısına şöyle devam ediyoruz. Tutuklanmasını bir devrim olarak tanımlayan AKP'li bir milletvekili Osman Kavala aleyhine Batı'nın Türkiye üstüne operasyonlarını yürütmek için içeriden devşirilmiş, bebek yüzlü, barış yanlısı, maskeli, insancıl görünümlü, bunların hepsi tırnak içinde, maşalardan biri olduğu çok açık diye yazmış. Ama esas maksadı şu cümleyle itiraf etmişti diyor. İrfan Aktan gazete duvardaki yazısında. Osman Kavala'ya dokunmak, Batı'nın zorba ve emperyalist kültür iktidarına dokunmaktır. Kavala'nın bir kitabın çevirisinden farklı kültürlerin buluşmasına katkısı olabilecek en ufak bir çabaya genç bir sanatçının faaliyetinden kimselerine bakmadığı taşranın ücra köşelerdeki insanların herhangi bir kültürel faaliyetten faydalanmasına kadar ülkesi için her alanda büyük ve emek ve özveriyle çalıştığını elbette onu hedef alanlar da biliyor. İrfan Aktan'ın yazısı şöyle devam ediyor gazete duvarda. Fakat bunca yıllık iktidarında vasatı hasada çevirmek dışında kültürel hegemonya kuramadığını kendisi de itiraf etmiş olan AKP, en sıradan zengininin bile kavalanınkini fersah fersah aşan varlığına rağmen memleket kültürüne inci, iğne ucu kadar katkı yap, yapamadığını da biliyor. Dolayısıyla zenginliğin ülkesindeki kültürel zenginliğe vakfeden bir iş insanının, Böyle bir devirde hedef alınması, ona hasetle yaklaşılması şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan, destek verdiği bunca kültürel üretimin merkezinde bulunanların korkaklığı, suskunluğu ve sessizliği. İrfan Aktan'ın gazete duvardaki yazısı şöyle sonuçlanıyor. Osman Kavala'ya sahip çıkmak, bir iş insanına, bir patrona sahip çıkmak değil. Baris, hukuksuzluğa, bir insan hakları ihlaline, On binlerce haksız tutuklamadan birine ama aynı zamanda memleketi yakan ateşin üstüne tezgah kuran nevzuhur zenginlere. Tırnak içinde kültürel hegemonyayı kuramadığı için vasatı egemen kılmaya çalışan zihniyete karşı çıkmaktır. İrfan Aktan'a tekrar teşekkür ediyoruz gazete duvardaki yazısı için. Osman Kavala'ya da buradan selam ve sevgilerimizi Sabır dileklerimizi gönderiyoruz. İsterseniz tekrar akustik bir mola verelim. Kurban Bayramı'nda Kurban Grubu'ndan dinlemeyi sürdürüyoruz. Sahip albümünden çalıyorlar. Yobas. <gülüyor> Sen tam doysun zaten. Rol ve akıl bataklı, asoplanmış. Hem cahizsin hem de akıl verirsin. Sana maruz kalan nasıl delirmesin? Bir şey yarar bir şey olsa aklında. Yüplü oturabilir miydi şimdi sarayda? Kapısının yaradanı yapma dese de yapar. Ölünce elbette herkese bir ev var ve bir kısmının manzarası ateşli. 94.9 Açık Radyo'da yol geçen programında yayınımızı sürdürüyoruz. Ee, Osman Kavala hakkındaki İrfan Aktan imzalı gazete duvar yazısını sizinle paylaştık. Ee, konumuzu başka bir yöne çevirelim isterseniz. Ee, bu haftanın önemli kültürel etkinliklerinden biri e, Bomonti Adada'daki tarihi Bomonti Bira fabrikasındaki e, Aragüler Müzesi'nin açılışı bahsettiğimiz konu. Aragüler 90. yaş günü bu müzenin açılışına şahit olarak kutladı. Her ne kadar müzenin tam anlamıyla faaliyetine geçtiğini pek düşünemesem de ne yazık ki e, bu projenin e, arkasında çok önemli bir vizyonun e, ve kıymetin olduğunu e, gizlemeyeceğim. E, tabii ki takdir edilecek bir proje. Aragüler e, Arşivi Doğuş Grubu'nun bir şekilde mülkiyetine geçti. E, bu aşamada küratörlüğünü Umut Sül'ün e, ve Sevim Sancaktar'ın yaptığı e, ve bu e, Sergi yazarlığını Ali Akay'ın, e, Engin Özendes'in, Namık Erkal'ın üstlendiği bir ıslık e, çalan adam isimli bir açılış sergisiyle karşımıza çıktı. Aragüler Güler bir kitapta yayınlandı. E, fail Kitapçılık Atalay Yeni e, imzasıyla Karşılaşmalar İnisiyatifi'nin projesi olarak e, fotoğraf ve doküman, doküman arşivleri için SALT araştırmadan faydalanılmış. Yine Agavam sanırım Aragürel Vakfı Aragürel Vakfı ve Engin Özenlidesi arşivinden faydalanılmış. Bu projenin direktörlüğünü Çağla Saraç üstleniyor. Konservasyon ekibinde Evren Kıvançer, Başar Soysal, Esra Baş gibi isimler var. Projeye çok kişi destek olmuş. Bunlar arasında Behçet Güler Yüz, Deniz Artun, Duygu Doğan, Eda Eriş, Eski Bakçay gibi isimler var. Ee, Robert Havdeciyan, Paylin Tomasyan, Sarkis Baharoğlu, Robert Koptaş, Yertbart Tomasyan, Offset Yapım Evi. Bunlara da teşekkür edilmiş. Bu kişilere de teşekkür edilmiş. Islık Çalan Adam sergisine baktığımız zaman e, fotoğrafçı ve muhabir olarak kendisinin tanıklığı bizi karşılıyor. Kendisinin Türkiye ve yurtdışındaki gazetecilik deneyimleri dokümente edilmiş. Çığlık isimli bölümde ise Afrodisyas, Nuh'un Gemisi, Nemrut, Kump Kapı Balıkçıları röportajları ve Kahraman Sonu isimli kendisi hakkındaki film e, izleniyor. Hareketli görüntünün peşinde Küçük Adımlar başlıklı bölümünde ise Ana Güler'in Lise dönemlerindeki yazarlık, oyunculuk, tiyatro ve rejisörlük denemeleri e, söz konusu. Mıgırdiç, Ara Derderyan'ın e, aile hikayesi de Ara isimli bölümde karşımıza çıkıyor. Burada dikkatimi çeken e, şu olduk. Biyografisini okurken dedesinin 1915'ten sağ kurtulduğu ibaresi var. Ben bunu manidar buldum. Yani anlayana... Babil'den sonra Yaşayacağız isimli bir bölüm var. Yine Yüzlerinde Yeryüzü isimli bir başka bölüm var. Deli Saraylı yine başka bir bölümü serginin. Burada kentin hafızası ve birikimlerin Deli Saraylısı İstanbul diyerek İstanbul'a bir güzellemede bulunulmuş ve Aragüler'in çok kıymetli orijinal İstanbul fotoğraflarına yer verilmiş. Göresim Geldi isimli bir başka bölümde ise müzede Aragüler'in Ara dünyasını Kur'an Çağdaşları e, dikkate çekiliyor. Zamanının yaratıcıları var yine sergide ve de Bellek Fotoğrafçılığı isimli metin ağırlıklı bir başka bölüm var fotoğraf üstüne. E, sergide Aragüler'in e, Picasso'dan e, ne diyelim Yaşar Kemal'e pek çok kişiyle e, olan foto röportajları ve bunların orijinal dokümanları ve fotoğraflarına yer veriliyor. Ee, çok kıymetli sözleri var. Çok kıymetli belgeleri var. Ee, bunlardan biri dikkatimi çekti. 40. yıl için, meslekte 40. yıl için e, Daktilo'ya çekilmiş e, bir kendi imzasıyla foto muhabiri olarak Daktilo'ya çekilmiş bir manifesto aslında bu. Günümüz gazetecilik koşullarını düşünürsek Günümüz basınının maruz kaldığı durumu düşünürsek e, Ara Güler'in 40. yıl mektubunu e, okumak gerçekten bir vazife. Şöyle diyor Arausta: Hepinize merhabalar. Her şeyden önce bu bildiriyi bana yazma onuru verdiğiniz için e, sizlere teşekkür ederim. Bugüne kadar fotoğraf konusunda söylediklerime yeni bir şey ekleyecek değilim. 40 yıl geçti dünyayı dört köşe bir çerçevenin arkasından seyretmekteyim. Bana bu 40 yılın edindirdiği deneyim sadece teknik değil, düşündürücü de. Bu 40 yıl bana yaşama bakmayı, bundan bir sonuç çıkarmayı öğretmiş. Görüp fotoğrafladıklarımın yaşam felsefesi içinde bir yeri olup olmadığını düşündürmüştür. Bir felsefeye, bir fikre varmadıktan ya da bundan çıkan sonuçlara bakanlara bu fikri bu felsefeyi aktarmadıktan sonra bu işi neye yapmalı? Özetle şunu söyleyebilirim. Eğer yaşamınızın bir parçasını dört köşe çerçevenin içinde bir anlam verecek bir şekilde yerleştirebilmişsem az çok bir şey yapmış demek, bir şey yapmışım demektir. Bunun içinde her şeyden önce demek istediğim bir şeyler olmalı. Ne diyeceğini bilmeden Diyeceğine inanacaksın. Ne diyeceğini bileceksin. Diyeceğine inanacaksın. Seçtiğin konuyu seveceksin. Bileceksin. Ancak ondan sonra onun resmini çekeceksin. Ara Güler'in Ara Güler Müzesi'ndeki ıslık çalan adam sergisinde okuyabileceğiniz 40. yıl manifesto mektubu şöyle devam ediyor. Fotoğraf bir eğlence aracı, bir hobi değildir. Çevrenizdeki gerçeklerin daha sonraki kuşaklara kalmasını sağlayan bir araçtır. Bu araç tarihin kalemi gibidir. Hem de öyle bir kalem ki yalan konuşmak istense bile konuşmaz. Bizler elimize türlü marka kalemler almış dünyayı dolaşan tarihçileriz. İnsanların yaşama koşullarını, dramlarını, sevinçlerini, gelenek ve göreneklerini o çağ içinde saptayan sihirli bir değnek var elimizde. Amacımız bu değneği iyi ve yerinde kullanmak, gerçekleri olabildiğince yansıtmaktır. Gelecek kuşaklar bütün bir geçmişi bizim bu çalışmalarımız sayesinde görüp öğrenecektir. Bizler bu yaşadığımız çağın objektifli tarihçileriyiz. Bu başlı başına o kadar önemli bir şeydir ki fotoğrafın daha başka bir şey olmasına hiç gerek yoktur. İşte 40 yıl içinde öğrendiklerim bunlar oldu diyor Aragüler ve hepimize başarılar diliyor. Aragülerin Çalan Adam başlıklı e, müzesinin açılış sergisi e, Bomontiada'da da izlenebiliyor dediğimiz gibi Salı ve Cumartesi günleri arasında 10 ile 18 arası Pazar ise 12 ile 18 arası görülebiliyor. Giriş ücretsiz bu arada. İnternette de aragulermusesi.com adresiyle bulabiliyoruz ee, müzenin koordinatları ya da kaynaklarını. Aslında bayram rehaveti gibi gelebilir ama kültür sektörü ekonomisteki yazaya da rağmen e, bayağı yoğun bir şekilde e, yeni sezonu hazırlık yapıyor. Örneğin Pera Müzesi'nde e, ünlü Ermeni yönetmen Paraca Nefli Sarkis'in e, ortaklaşa düzenleyecekleri, e, onun Paraca anısına yapılacak bir sergi e, için hazırlık se devam ediyor. Yine İlhan Berk sergisi yapı kredi de e, hazırlanıyor ve burada Necmi Sönmez'in ve şair Gonca Özmen'in de e, katkıları olacak. Yapı Kredi'nin, Kredi yayınlarının yine yayınladığı önemli bir kitap var. Adorno'nun Çağdaş Müzik Üzerine Okumalarını içeren bir kitap bu. Bunu da önerelim. Bunun dışında Acımın Adı Bertolt diye can yayınlarından çıkan çok sevimli bir çocuk kitabı var. Resimli çocuk kitabı. Bunu da önerebiliriz. Onun yanı sıra... Komşumuz diyebileceğimiz Galata Rum İlkokulu'nda e, düzenlenen sergiler olacak. Bunlardan biri Ani Çelik ait. Küratörlüğünü e, Halil Dostoğlu yapıyor. Yine aynı binada Necla Rüzgar'ın sergisini de Deniz Artun düzenleyecek. E, bunları söz edebiliriz. Bunlardan söz edebiliriz. Bunun dışında Norgung imzasıyla 14 mekanda birden düzenlenen Büyük Çayır sergileri devam ediyor. Bu e, sergilere Sarkis de destek veriyor ve Sarkis'in projesi Said Faik abbas bir gönderme ve güzelleme içeriyor diyebiliriz. Bunlardan söz edebiliriz. E, i̇sterseniz e, bir parça molası daha verelim. Kurbanın Durumu'nu dinliyoruz. getirmiş şafı <Gülüyor> 94.9'da Yol Geçen programında yayınımızı sürdürüyoruz. Teknik Vasa'da Feriyel Kabil'e teşekkür ediyoruz ve destekçimize de teşekkürler. Kurban grubundan dinledik. İnsanlar e, albümünden Sakın Söyleme parçasıydı dinlediğimiz. Aragüler Müzesi'nden söz ediyorduk. E, bu esnada e, Aragüler'e referans vermek için önemli bir kitaba da e, göndermede de bulunalım. Nazar isimli kitabıyla Özgür Taburoğlu görünme biçimleri bölümünde bu kitabın görünme, görünme biçimleri bölümünde Ara Güler'den söz ediyor. Ee, şöyle ifadeleri var. Ara Güler'in daha çok görme biçimlerinin fotoğrafçısı olduğu söylenebilir. Ee, fotoğraflarındaki insanların çoğu onun kayıtlarından haberdar olmaz. Çoğunlukla yoksulları, dışlanmışları ve halk adamını fotoğraflayan Güler... Onların doğal hallerini bozmadan gündelik durumlarına tanık olmaya çalışır ve poz vermelerine, fırsat vermeden kendi hallerinde onları resimler. Kişiler, manzaralar ve gündelik uğraşlar onun kayıtlarına tarafsızca girer. Fotoğraf konusunu izleyicisine yabancılaştırmaz. Tersine gördüğüyle özdeşlik kuran fotoğraf izleyicisinde bu yoksulluk halleri çoğu zaman merhamet duygusu uyandırır. Bu arada e, kitapta da Aragüler'in e, Eminönü meydanında çektiği bir atlı arabanın çamurlu bir yolda 1960 yılında ki hali e, yatay olarak bir kompozisyonla verilmiş. Aragüler fotoğraflarını tutkulu bir şekilde siyah beyaz çekmesi sebebiyle kayıt altına alınan konular renkleriyle görünür olmazlar. E, olamazlar diyor. E, Özgür Taburoğlu, Nazar isimli albüm e, şeyinde, kitabında. E, Taburoğlu'nun sözü şöyle devam ediyor. Ara Güler'le ilgili. Diğer yandan Ebru alanında renklerin uyum içerisindeki iç içeliği Ebru metaforundan hareketle e, Atilla Durak da fotoğrafları renklendirmeden e, çekinmez diyor. Bir mukayeseye girişiyor Atilla Durak'la. Bu çalışmaların içeriği de biçimi de bir açığa çıkma ve renkleri cesaretle kullanarak nesnesini görülür kılma çabasına beslenir diyor. Ve şöyle devam ediyor yazısına ee, Özgür Taburoğlu. John Berger, Atilla Durak için hazırladığı metinde e, şunu söylemiş. E, renk ve arzu birbirinden ayrılamaz. İlksel hikayedir. Onlar diye not düşer. Renklerin böyle bir, böyle bir canlılıkla ortaya çıkmasını başkasının arzusu olarak tercüme eder. Yüzünü gösterenin bastırmadığı arzusu renklerinin içinde maddeleşir. Bu sayede başkası canlı renkleriyle yüzüyle ve gülümseyişiyle nazarını çekinmeden üzerimize çevirir. Özgür Taburoğlu'nun bu nazar başlıklı kitabı son derece ilginç bölümler içeriyor. Örneğin yanlış bakmanın tehlikeleri gibi bir başlığı var. Bir, kitabın bir sayfasında Özgür Taburoğlu'nun e, şöyle bir giriş yapmış. Kaja Silverman birbirlerine yüzlerini dönmeden habersizce bakan varlıkların neden olabilecekleri tehlikelerden söz eder. Başkasıyla etik karşılaşmanın karşılıklı bakışma yoluyla olanaklı olduğunu da ekler. Bakışın taraflarından biri diğerinin haberi yokken poz vermesine olanak tanınmadan baktığında Etik ilişkiyi bozan bir şiddet ortaya çıkar. Biraz da bir dikizci gibi bakılan varlık şeyleşir, nesneleşir. Bu şekilde vurulan nazar kem etkilere neden olur. Silverman bir görüş alanı etiği arayışını dinlendirirken bu karşılaşmanın da olanakları üstünde durur. Bakan ve bakılan arasında narsistik ya da tersine özgeci olmayan Karşılıklı bakışmaya nesnesinde doluluk gören ve aynı zamanda kendini etik anlamda sevmenin yollarında arayan bir bakış sahibinin varlığını araştırır. Bakışı denetim altında tutan toplumsal ve ruhsal güçlerle hangi şartlar altında her şeye karşın ara sıra da olsa üretken ya da dönüştürücü gözlerle görmeyi başarabiliriz. Bu üretken bakış... Özne ve nesneyi karşı karşıya bırakan bir dolayımsızlık gibi değil, imgelerle kurulu yeni perdeler yani görünürlük ve gizlilik alanları nazarlıklar yaratmak yoluyla yaşam bulur, diyor. Özgür tapıroğlu Yanlış Bakmanın Tehlikeleri başlıklı yazısında, Nazar isimli kitabında. Nazarın alt başlığı da başkası nasıl görür? Doğu Batı yayınlarından çıkmış. Nazar kitabı her zaman bir başkasından gelir. E, nazar her zaman bir başkasından gelir ifadesiyle e, vücut buluyor. E, şöyle tanıtılıyor kitap. E, en bilinen e, tarif, tarifle sahip olduklarımı güzelliğime dikilen kendi bir bakıştır nazar. E, ancak nazar ben ve başkası arasında ceryan eden sayısız görme, görülme, bakma, bakılma, bakışma yollarından sadece biridir. Eğer ikimiz arasında kendi bir nazar varsa adil biçimde ilişki kuramadığımız içindir. Başkasının bakışı doğru bir ilişkide bakılana zarar veren bir görünge olmaktan çıkar. Hatta bu bakış kendim olmak için zorunlu bir bağlantı da olabilir. Başkasının görme ve görünme biçimleri benim de görebilmemin koşullarını yaratır. Özgür Taburoğlu nazar üstüne yapılan etnolojik nitelikteki çalışmaların ötesine geçiyor kitabında. Ve Doğu Batı yayınlarından çıkan bu kitabında farklı bakma ve görünme biçimlerini ayırt ediyor. 2017 Haziran'da basılan kitap, bakışın ben ve başkası arasında bir çatışma ve uzlaşma alanı ort olduğunu ortaya koyuyor. E, nazarın en bilinen anlamı yanında... Felsefesini, ruh, bilim, ruh bilimsel yönlerini, görüngü bilimini ve varlık bilimini de yokluyor. Bu arada kitapta Özgür Taburoğlu farklı düşünürlerin de, e, fikirlerini yer veriyor: Nietzsche, şeyler Sartre, Merleau-Ponty, Sezam, Levinas, e, Lacan ...Öykül, Kült, Agamben gibi, Sizcek ya da Vertov gibi. Bu kadar. Hayatın içinden bir görüngü üstüne önceden dile gelmemiş. Çok sayıda bağlantıyı açığa çıkarıyor diyor kitap. Arka kapağında bize nazarın sadece kem etkilerini değil, yaratıcı taraflarına da işaret ediyor. 94.9 Açık Radyo'da yol geçen programını dinlediniz. Hoşçakalın.